بسم الله الرحمن الرحيم الصمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد لا الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد الصمد ولا تموتن الصمد الصمد الصمد يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واستقوا الله الذي يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عاملت تقول الله يقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتيع الله ورسولهم فقد فاز فزا عظيما ama ba'd. Fe astaghal hadis kelamullah ve hayra al-hadi hadd Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l-umur muhtesatuhâ ve kullu muhtetetin bid'ah ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fî'nâr. Tumma ba'd. Değerli kardeşlerim, bu hafta inşallah Siyer sohbetimizin 22. konusu ve 43. dersini sohbetini yapacağız.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 Sakafi'nin adamlarından üç kişiye e, üç kişiyi uğradılar yani onlarla karşılaştılar Ali Serhat ve Sılan ve kölesi ve onlara İslam davetinde bulundular. tarihte genelde sakıtlı kimseler bulunuyordu sakıf kabilesinden olan kimseler onlar orayı vatan edinmişlerdi.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 sefih dediğimiz ayak takım kimseleri Ali Vesselam'a karşı kışkırtıyorlar ve onun peşine takıyorlar. O hususta çocukları ve bu ahmak kimseleri kandırıyorlar ve Aleyhisselatü Vesselam'ın onlar e, kovalamasını ve peşlerinde, peşinden gitmesini istiyorlar. Onlar da öyle yapıyorlar. Ta ki bu grup Taif'in 3 Taifin, mül kadar e, ilerisinde olan Mekke'ye yakın olan Rabia'nın oğullarının bahçesine kadar kovalıyorlar. Rabia'nın Rabia'nın iki tane oğlu var. Utbe ve Şeybe diye. Aleyhisselatü Vesselam buraya geldiğinde bu bahçenin, bostanın, duvarının dibine oturuyor ve orada e, üzümlerin gölgesi altında dinleniyor. Tabi bu arada bahçe sahipleri hemen haber alınca Aleyhisselatü Vesselam'ın e, peşinden gelenlerin, bu çocukların ve beyinsiz, ayak takımı kimselerin eziyet ettiğini görünce hemen onları oradan uzaklaştırıyorlar. Nihazinde Aleyhisselatü Vesselam orada bir müddet dinleniyor. Yani bu 10 günün sonunda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 Acınacak bir vaziyette. <gülüyor> Çünkü Ali İsraat ve Sıram'ın ayakları kanamış. Taşlanmışlar. Mevlası Zeyd bin Harise Radiyallahu anhu ve arza Allahu anhu. Allahu Teala Hazretleri onun hoşnutu tepsin. Ali İsraat ve Sıram koruma adına kendi nefsini feda etmiş. Ve taşlardan dolayı başı yarılmış bir kimse. Ali İsraat ve Sıram buyuruyor ki: bu vaziyette, bu sıkıntılar içerisinde orada bir müddet dinliyor, dinleniyorlar. İşte bu bahçe sahipleri de bu olayı, bu görüntüyü görünce merhamete geliyorlar, acıyorlar. Ve onların bir tane kölesi varmış. Kölesi de Addaz adında birisi. Ve bu adam, bu genç daha doğrusu Hristiyan dinine mensup. Addas'a diyor ki o Rabia'nın oğulları, şuradan bir salkın üzümler nerede yesinler şunları diyor. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ve e, kölesi Zeyd bin Halis'e yesin, dindensin diyorlar. Addas adındaki bu genç köle salkın üzümü getiriyor, önlerine koyuyor. Aleyhissalatu vesselam elini uzatırken Bismillah diyor.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 Ehli Nainuneym diyor. Yani Yunus'ün e, Yunus bin Metan'ın memleketinden olduğunu söylüyor. Ali vesselam da diyor ki sen Yunus'ün Metan kardeşin Yunus, Meta kardeşi Yunus Aleyhisselam'ın beldesinden de memleketinden misin diyor. O genç köle daha da şaşırıyor ve hayret ediyor. Sen diyor Yunus bin Metay'ı nereden biliyorsun diyor. O bir peygamber olduğu için o da diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, o bir peygamberdir ve benim kardeşim ben de peygamberim diyor. Subhanallah, bunun üzerine adas hemen Aleyhisselatü Vesselam'ın eline ve ayaklarına kapanıyor, öpmeye başlıyor. Bir peygamberdir yani. Kıymeti bilen biliyor. Allah'ın kendisine lütfettiği kimseler hemen hak gelince, hak gelince ona teslim oluyor.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 Mahrumiyetin karşısında Allah Azze ve Celle Cebrail ile ona tesellide bulunuyor. Cebrail Aleyhisselam'la tesellide bulunuyor ve ona moral veriyor. İşte bunu da Ayşe Radiyallahu Anh'a, Rebi Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi çok güzel bir şekilde anlatıyor, ifade ediyor. Sahih bir hadiste geldiği üzere. Uhud günü. Uhud'da biliyorsunuz Müslümanlar yenilmişlerdi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 şiddetli daha sıkıntılı bir gün vardı o da akabe günü akabe günüyle kastetti işte bu taif dönüşü taif e, davetini kastediyor o zaman diyor ben diyor nefsimi nefsimi İbni Abdül Yali'ye yani taiflilerdeki e, sakiflilerdeki bir e, adamın ismi bir kabilenin e, ismi yahut da e, bir adamın ismi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 ya tekarren saad, şıkarın menazil kardeşlerim. mikat mahallerinden birisi. Necid ahalisinin Necid ahalisinin Mekke'ye gelirken mîkatı yani ihrama girdiği yer. Umre veya hac için ihrama girdiği yer. 5-6 tane mikat mahalli var. Başlangıç mahalli. Onlardan biri de amelizde, menazil. Mesela Zulhuleife Medine ve Medine tarafından gelen kimseler için bir Mekkat mahalledir ve en uzak olan yerde orası. 400 küsur kilometre. İşte buraya geldiğim zaman diyor, Kâbe menziline geldiğim zaman baş, bir kaldırdım ki diyor, bir bulut beni gölgelendiriyorsun hanım. Ve yine baktım ki diyor, o bulutun içerisinde Cebrail Aleyhisselam. Ve bana sesleniyor.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 bu ayetin bu ayetin manası nasıl gerçekleşiyor Allahu ekber. Allah. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Ya hakaretler etmişler, her türlü eziyeti yapmışlar, öldürülmeye kadar dövülmüş ve taşlanmışlar. Buna rağmen belki onların nesillerinden onların nesillerinden Allah'a ibadet edecek kimseler çıkacak diye merhametini ve rahmetini ortaya koydu. Aleyhissalatu vesselam.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 gerekeni yapar. Şiddetli davranır. Yüzünün rengi değişir. Aleyhisselatü Vesselam böyleydi. Evet. Bu Taif yolculuğu, Taif'teki davet bu şekilde sonu arayınca Aleyhisselatü Vesselam e, Mekke'ye tekrar girmek istiyor. Ve Mevlası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 Sonra e, Medine döneminde. Evet, Medine döneminde e, Mekke'nin fetihine yakın inşallah geleceğiz oralara. E, hatırladığım kadarıyla Müslüman oluyor ve İslam'ı da çok güzel oluyor. Hatta Ali İsra'il'in Ali namazda ve dua ettiği kimselerden birisi müşrikken sonra bedduası duası Allah Azze ve Celle tarafından e, reddediliyor. Böyle yapma deniliyor. Ali İmran Suresi'ndeki gelen ayetlerle Laysa demek menen şeyin. Senin elinde bir şey yoktur bu hususta diyor. O laneti yani kunutta nevazil kunutunda, nevazil kunutu diye bir kunut var. Hazreti <gülüyor> dua edince ve dua edince bundan yasaklanıyor. Bu bedua dua ettiği kişilerden biri de Suheil bin Amr sonradan Müslüman oluyor ve Müslümanlığı da güzel oluyor. Evet. namaz kunutu kardeşlerim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 Ali Vesselam Zeyd bin Harise ile birlikte Mekke'ye giriyor. Kabe'ye giriyor. Mescid-i Haram'a ikrekat namaz kılıyor. Bu arada e, Mot'in denen bu adam e, devesinin üzerine çıkıyor ve Kureyşlilere sesleniyor. Ey Kureyş ahalisi! Muhammed'e ben, benim tarafımdan eman verilmiştir. Kimse onlara rahatsız etmesin. Kimse onlara bir sıkıntı vermesin. Onlara ilişmesin diye ilan ediyor. Ondan sonra tabi e,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 Bedir'den önce vefat ediyor. 80 veya 90 yaşlarında. 80 yaşlarında Allah alim. Yani böylelikle İslam'ın vefatını da ne yapmış oluyor? Oraya koymuş oluyor. Subhanallah. Evet. Bu Taif yolculuğundan sonra acı veren, sıkıntı veren Taif dönüşümden sonra kardeşlerim İsra ve Miraç hadiseleri gerçekleşiyor. Bu da yine ve Vesselam'a yine bir teselli ona bir moral hicretin 10. yılında gerçekleşiyor ve Buhari'nin haber verdiğine göre İmam Buhari Rahmetullah Aleyh'in Ebu Talib'in vefatından sonra bu olay gerçekleşiyor. Onun için sıralanma da bu şekilde. Ve bu olaylar, İsra İsra kelimesi gece yürüyüşü manasına geliyor. İstirahat gece yürüyüşü Miraç'ta yükselme yukarıya doğru çıkıyor <gülüyor> Kur'an'ın naslarıyla sabittir Kur'an'ın ayetleriyle ve hadislerle sabittir hem e, İsra olayı hem de Miraç olayı. İsra'ya delalet eden bildiğiniz gibi e, İsra suresindeki adı dedik ya gece yürüyüşü manasına geliyor. ilk ayet kerime Bismillahirrahmanirrahim Subhanellezî Esra' bi'adhhih masjid al-Aqsa masjid al-Haram masjid al-Aqsa min Kulunu bir gecede Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya ayetlerini gö ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya bir gecede yürüten Allah azze ve celle noksansızdır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 işaret eden ayetlere bakın. Şimdi İsra suresinde açıkça net bir şekilde e, İsra'nın gerçekleştiği yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürütüldüğü net. Me Mescid-i Aksa'dan da göğe yükseldiğine dair ayetler ise, işareten ayetler Necim suresindeki ayetlerdir kardeşler. Mealci grupla veya Arapça ifadeyle Kur'ani Yun dediğimiz Kur'ancılar bunu kabul etmiyorlar. Oysa ki çok büyük bir yanılgı ve delalet içerisindeler. Bir kere Kur'an şahitlik ediyor. Bakın Necm suresine. Ve necmi ida hava yıldız battığı zaman ma adalle sahibukum ve ma Sahibiniz yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanılmadı ve o azgınlık da yapmadı." batıla dalmadı manasında. Uma yerini teku anil heva. O heva'sından kendi isteğine gö göre konuşma. In huve illa vahiyyu hu. Ona ancak vahiy edilen bir vahidir. O ancak kendisine vahiy edilen bir vahidir. Allama şedidul Onu kuvvet sahibi bir kimse öğretti. Bi mirratin testeva ve yaratılışı yaratılışı çok düzgündür. Yani her yönüyle üstün bir yaratılışa sahiptir. Kim o? Cebrail listen. Ve bil ufqu'l a'la. Ve o yüce ufukta idi. En üst ufuk, ufukta idi. Ufqu'l a'la'da idi. Thumma <gülüyor> dana Sonra yaklaştı, biraz daha yakınlaştı ve kana ve el ve nihayet iki böyle yay gibi olduğu ve daha da yakınlaştı fe'avha ila ha Allah azze ve celle de kuluna vahyedeceği şeyi vahyettir raa. Göğüs kalp gördüğü şeyi yalanlamadı Yani Ali Silahü vesselam Allah'ın kalbi, göğsü gördüğü şeyi asla anlamadı. <Sessizlik> siz mi onun diyor, gördüğü şey hususunda çekişip duruyorsunuz? Allah Resulü aleyhissalatü oradaki gördüğü şeyler, Miraç'taki gördüğü şeyler, o semadaki gördüğü şeyler üzere siz mi çekişip duruyorsunuz? Ve lekad ra'ahu nedleten ukhra. Ve o aleyhisselatü vesselam Cebrail'i başka bir kere daha görmüştü. Şimdi Sıdret-i Münteha sıdret Münteha'nın yanında. sıdret Münteha en son ağaç. Sıdre aslında Arabistan kirazına verilen bir ağaç. Münteha son demek. Artık e, dünyadan gelen şeylerin son bulduğu yer. Yani sıdret Münteha en son nokta indaha daha cennetül mevva. Onun yanında da cennetül mevva var. Cennetül mevva, cennetin birçok ismi var. Adın cenneti var, Firdevs cenneti var. Birçok cennetlerin ismi var. O cennetle ilgili, cennetin özellikleriyle ilgili kitaplarda ve derslerde mevcut. Cennetül mevva bahsedilirken, işte burada onun yanında da cennetül mevva var. Şimdi cennetler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 o bambaşka bir hale geliyor ki onu kimse tasavvur edemiyor. Yani güzellik açısından değişiyor. مَا زَاقَلِ بَسَرُ وَمَا Basar yani göz kaymadı ve e, böyle sapıtmadı da, kaymadı, yanılmadı da daha doğrusu. لَقَدْ رَاءَ مِنْ bir رَبِّهِ الْكُبْرَى yemin olsun ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam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 Yine biliyorsunuz bunu kabul etmiyorlar. Allah Azze ve Celle'ye versin. İsra kardeşlerim İsra mescidi Haram'dan mescidi Aksa'ya Aksa diye isimlendirilmesinin sebebi Aksa en uzak manasına geliyor. Arapçada Aksa ismi Taptil kalıbından uzak manasınadır. Bu harameyi haram beldeleri ve haram diye isimlendirilen mescitlerin en uzağı. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebeli ve Mescid-i Aksa bu üçü bu üçü e, haram-ı şerif diye isimlendirilir. Mescidi haramda kılınan namaz, diğer yerlerde kılınan namazdan ne kadar fazla derecesi? Ne kadar daha fazladır? 1000 derece. 100. Artırın biraz artıran yok mu? Heh? 100 bin, 100 bin. 100 bin derece daha faziletlidir. Mescidi nebevide kılınan namaz, mescidi haram hariç, diğerlerinden ne kadar fazladır? Derece bakımından? 1000 derece. Mescidi aksada kılınan namaz da Sahih Hadis'te geldiği üzere 500 derece, diğer mescitlerden, mescidi nebevide mescidi haram hariç 500 derece daha faziletlidir. Daha üstündür. Evet Aksa isminin alması uzak olmasından dolayıdır Ve sahih bir hadiste Bu üç mescide Yük vurulur Bu üç mescid için sefere çıkılır Bunun dışındaki mescidlere Sefere çıkılmaz İstanbul'daki, Konya'daki Veya Suriye'deki Veya Irak'taki bir mescid için Niyet alınıp çıkılmaz Doğru olmaz Bu caiz olmaz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 İsrardan sonra gece yürüyüşünden sonra e, semaya yükselmektir ve mahlukatın bilgilerinin son bulduğu noktaya kadar gelmek o sidratın intiharının yanı. Ondan sonra da bu olay gerçekleştikten sonra tekrar tekrar ne yapıyor Mekke'ye dönüyor ve daha sıcaklığı oturduğu yerin sıcaklığı geçmemiş halde iken Mekke'ye geri yerine geliyor. Bu Miraç ve İsra İsra ve Miraç hadisesi kardeşlerim Ali İsra ve hem bedeni hem de ruhuyla birlikte oluyor. Bu bir rüya değil. Bedeniyle birlikte gidiyor. Bedeniyle birlikte eee Mekke'den oradan da semaya yükseliyor ve ruhu da aynı şekilde. uyur, uyur ve uyanıklık arasında bir haldeydim diyor Ali İsra ve ifadesiyle. Evet. Eğer böyle olmasaydı, yani bir rüya olsaydı o zaman burada anlatılan şey bir anlatılan şeyler müşrikler için ve kafirler için ve onların yoluna tabi olan kimseler için bir meydan okuma olmayacaktı. Bir icaz. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir icazı veyahut da bu olayın bir aciz bırakıcı bir yönü olmayacak. Onun için hem beden hem ruh ile bir de uykuyla uyanıklık arasında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 işi halleden kişisi, yani öncülük eden daha doğrusu, Cebrail'e itiren, o yine benim kalbimi diyor, boğazından karnıma kadar yardı, onu çıkarttı, orayı zemzem e, suyuyla yıkadı, orayı temizledi, sonra oraya e, iman ve hikmetle doldu, doldurdu diyor, iman ve hikmetle dolu altından bir kap getirildi, onunla orayı e, doldurdu diyor, kalbimi doldurdu, sonra tekrar kapattı diyor. Hem kalbini hem de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 Oradan nübüvvet gelişmiş. Orada iman, genişleniş yer bulmuş. Ve dediğim gibi İbrahim Aleyhisselam onun da oğlu İshak'ın sonundan gelen peygamberler İsrail oğullarını oluşturuyor ve İsrail oğullarına geliyor. İsrail demek zaten Yakup Aleyhisselam.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 peygamberlerini öldürünce ve e, yeryüzünde fitne çıkarınca, Tevrat'la oynayınca Allah azze ve celle onlardan nübuveti alıyor, Nebiimiz Ali'ye salatü vesselam verin. Allah azze ve celle peygamberliği, nübuveti onlardan alıyor, Ali'ye salatü vesselam verin. Ve Ali'ye salatü vesselam orada işte Mescid-i Aksa'da 2 rekat namaz kıldı. Ve bu peygamberlerden Geçmişteki peygamberlerin hepsinden hemen hemen Allah Azze ve celle celalühü alıyor. Ne misahı biliyor musunuz? Aha bak burada Ali İmran suresinde geldiği üzere. Ve ahaz Allah misaqan nabiyyina. <gülüyor> Hatırlayın ki Allah peygamberlerden misak yani söz almıştı söz. Le ma'ataytukum hikmetin. Elbette size kitap ve hikmet gelecek. Sümme <gülüyor> ja'a Sonra geliyorkum resulun Sonra bir peygamber gelecek. Sizin yanınızdakileri doğrulayacak, tasdik edecek. Yani sizden sonra bir peygamber gelecek ve sizin söylediğiniz şeyleri, sizin kitabınızı, efendimiz, getirdiğiniz nubuveti tasdikleyecek. Siz elbette le tu'minu ve la Ona iman edeceksiniz ve yardım edeceksiniz diye hani diyor Allah.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 ifadeyle verecek olursak Miraç hadisesini şöyle diyor aleyhissalatü vesselam anlatıyor bunu da Enes bin i radıyallahu anh bize haber veriyor diyor ki bana bir e, Burak getirildi Burak e, birçok çocuğun ismi Burak biliyorsunuz Burak bir binitin ismi bu diyor şeyden e, merkepten eşekten biraz uzun boylu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 ee, Cebrail ile birlikte Cebrail onu alıyor, semaya yükseltiyor. Yedi kat sema var biliyorsunuz değil mi? Bu bildiğimiz yalnız atmosferin yedi tabakası değil yani. Yani atmosferde yedi tabaka var ama bizim anlattığımız sema Kur'an'da geçen semalar, yani gökler, tabakalar tatlı. Bunun mahiyetini allah Teala biliyor. Evet. Birinci semaya çıkartınca eee kapıdan izin istiyor açılması için Sema'nın kapısının açılması için ve Cebrail Aleyhisselam'a deniliyor ki sen kimsin O ben Cebrail'im diyor Cebrail Aleyhisselam yanında kim var yanında o da diyor ki Muhammed var peki ona izin verildi mi hani ona buraya kadar getirilmesi için izin verildi mi deyince Cebrail Aleyhisselam da evet diyor nihayetinde kapı açılıyor ve orada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 Mesela Aleyhisselatü Vesselam, Adem Aleyhisselam'a selam veriyor. Sonra ona e, diyor ki, gelen adam ne güzel adamdır yani Aleyhisselatü Vesselam'dan için. E, ona merhabalar olsun, salih e, bir kimseye, salih bir kimsenin oğluna, salih bir nebiye selam olsun diyor. Ama burada yalnız şu dikkatimi çekti, sizin de ileride dikkatini çekerse orada bir parantez açmak istiyorum. Geçen hafta, e, geçen derslerde diyelim.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 bir de bakıyorlar ki Yusuf Aleyhisselam. Üçüncü semada Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam'a diyor güzelliğin yarası verilmiştir diyor. Falanlar. Yusuf Aleyhisselam güzelliğiyle meşhur olan bir peygamber biliyorsunuz. Sonra Yusuf Aleyhisselam ve Aleyhisselam ve Peygamberimizi merhabalıyor. Ona hayır duasında bulunuyor. Cebrail Aleyhisselam dördüncü semaya çıkartıyor. Dördüncü semada yine aynı şekilde kapa açılmıyor. Ben Cebrail'im diyor. Yanında kim var diyorlar. Muhammed, ona izin verildi mi? Evet. Kafa açılıyor. İdris Aleyhisselam'la karşılaşıyorlar. Peygamberlerden İdris Aleyhisselam'la karşılaşıyorlar. O da yine Aleyhisselatü e, merhaba e, diyor. Ve ona hayır duasında bulunuyor. Allah Azze ve Celle de bu İdris Aleyhisselam'la ilgili e, Meryem suresinde وَرَفَعَنَاهُ مَكَانًا diyor. Onu böyle yüksek bir makama kaldırdık. İdris Aleyhisselam'ın makamından bahsedersin.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 ondan üzüldüğünü, ağladığını söylüyor yani. Yani cennete gireceklerden benim ümmetimden daha fazla değil diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti, bu gelen kimsenin ümmeti benim ümmetimden daha çok olacak, daha fazlatı cennete girecek diye ağlıyor. Tabi her peygamber kendi sorumluluğu, kendi bilinci çerçevesinde değerlendirdiği için olaya da e, hakim ve bilgi sahibi olduğu için bundan dolayı üzülüyor. Ama Allah Azze ve Celle Nebimiz Aleyhisselatü ve bizim bu ümmete elhamdülillah ikram etmiş. Sonra kardeşlerim yedinci semaya çıkıyorlar. Yedinci semada da aynı konuşmalar geçiyor yine kapıda. Yedinci semada kimle karşılaşıyorlar? İbrahim Aleyhisselam la. İbrahim Aleyhisselam şöyle sırtını Beyt-i Mamur'a dayamış bir vaziyette. Beyt-i Mamur Beyt-i Mamur neresi? Beyt-i Ma'mur biliyor musun? Kâbe'ymiş. Beyt-i Ma'mur Kâbe'nin üzerinden e, meleklerin tavaf ettiği bir yer. Beytül Ma'mur deniliyor oraya. Oraya diyor ki Cebrail, Aley Cebrail Aleyhisselam her gün 70 bin melek girer, bir daha ona bir daha sıra gelmez. Diyor. Bir başka rivayette de 70 bin melek girer, namaz kılar, bir daha da e, ona sıra gelmez diyor Sübhanallah. Oran böyle bir özelliği var. Beyt-i Ma'murun İbrahim Aleyhisselam da yine Aleyhisselatü hoş karşılıyor. Ona e, duada bulunuyor. E, Salam veriyor. Vesaire. Salamlaşıyorlar. Nihayetinde kardeşlerim e, bu miraçta Aleyhisselatü Vesselam'a 5 vakit namaz farz kılınıyor. 5 vakit namaz farz kılınıyor ama ilk evvela 50 vakit olarak. Sonra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 Allah, Allah Azze ve Celle kardeşlerim öncelikle şunu söyleyeyim. Tıpkı Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anh'ın yaptığı gibi onun tasdiklediği gibi bu olayları başta Kur'an'ın sonra haber verdiği şeyleri yani böyle kayıtsız, şartsız, şeksiz, şüphesiz kabul etmeyi nasip etsin. Anladım. Hatırlayın. Hatırlayın. Ebu Bekir'e Şimdi bu olayların gerisinde bir e, şeyden sonra İsra ve Miraç'tan sonra gelecek inşallah. Ebu Bekir e diyor ki şeyler, müşrikler senin bu arkadaşın diğerlere gittiğinden bahsediyor. Mescid Asya'ya oradan yukarıya yükseldiğinden falan bahsediyor. Yani bu delirdi mi filan gibilerinden değil. ileri girip konuşup alay etmeye başlayınca o ne diyor? Ebu Bekir radıyallahu anh. O ne dediyse doğru, ne dediyse doğru diyor. İşte bundan dolayı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 yani bu nuru, Allah'ın nurunu kabul etmeyi, kalbe yerleştirmeyi Allah bize nasip etsin. Bunu söyleyeyim. Hadam Allahu Alem ve sallallahu ve nebiyina Muhammed. Subhanık Allah'ım ve lehamdik. Eşhedü en la ilahe lan teslaffereke ve etubu ileyke.